Avvalilik ve tasavvuftaki ifadesiyle şakiyat derece derecedir. Bazıları vardır ki Allah küfür işmam eder. Bu türlü münasebetsiz yaklaşımlar Allah'a karşı saygısızlıktır. Hiç farkına varmadan insanı küfre atar. Küfür korkusu da müptediler için duyulabilecek bir şeydi. Bir parça intihinedir onu duymuş insanlar. Temelde Allah'a saygılı olmalıdır. Yani otururken kalkarken bazen parmaklarınızı böyle geçirirsiniz ama burada Allah var Allah'ın hazır ve nazır olduğunu duyuyorsan vicdanında Acaba böyle bir tavra Rabbim nasıl bakar falan desin. Ayağını koyuşuna bile bakarsın. Bunlar senin onunla münasebetin ölçüsünde senin davranışlarını akseder. Bir böyle güleyim diye kendini salı verirsin. Hemen o huzurunu sana ihsas ettirince birden birdenbire bir acı tebessüme iknaf eder. İnanıyorsan ona. İnsan seviyesine göre değişir. O bakımdan küfürden korkma, bir dalaletten kopma bu. öbürler ödünü koparır zaten. Çatlarlar onları o akıllarını geleneğinde. Bunlar müptelilerin işi. Bizim gibi çobanların anlayışı telakkesidir. Aman küfre düşerim, aman dalalete saplanırım. Rabbime şöyle dersem, Peygamber'e şöyle dersem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan şatiyatın ve laubalin sınırları çok geniştir. Evvela laubali temelde eğer mezmun bir ahlak ise insan onunla alakasını kesmeli. Hiç semtine sokulmamalı. O kadar kati münasebet içinde bulunmalı ki onunla rüyalarına bile girmesin. Çünkü bazı rüyalar biraz şuur altı müktesebat ve şuur altı donanım şeklinde gece insanın iradesi gelince onlar kendi hükümlerini insan üzerinde icra ederler. Ama insan o türlü şeylerle münasebetini keserse demek şuur altını tahliye ediyor. Dolayısıyla gelip gece de ona uykuda musallat olmazlar. İnsan lavaballikten o kadar uzak durmalı konuşacağın, düşüneceğin, edeceğin şeyler senin tavrını, tavırlarından dışarıya aksetmesi lazım. Yoksa süslü sözler böyle, sözlerde edebiyat çok fazla bir şey ifade etmez. Bunlar, senin tavır ve davranışlarında anlaşılmayan yanları, muğlak şeyleri, müpem şeyleri, ifadeye matuf olursa bir şey ifade ediyor demektir. Yoksa meseleyi sadece lafa bağlarsanız, o laflar lafı güzel olarak kalır ve karşı tarafta hiç mahkez bulmaz esas tavırdır davranışlardır, oturmadır, kalkmadır bakmadır, dinlemedir yani tanıdığım isimler var ben dudaklarının geriye gittiğini görmedim, sürekli boyunları mürakebe ile eğiliydi hep böyle önlerindeydi o bakışları, o duruşları bile derince insana tesir ederdi hepsi öyle olamaz yani ne yapalım Allah bizi Peyabanda çoban olarak yaratmış. Ufkumuz yok yani, inkişaf etmemiş kalbimiz, inkişaf etmemiş dimanlarımız düşüncelermiş. Zayıfız. Fakat insan ahliye talip olmalı. İlle de bize bir takdir etmişler, kapının önünde duracaksın. Kanaat etmemeli ona. Ayetül Kübra'da yolcu Helmin Mesit yolcusu. Yani harem dairesine bile girse orada, acaba seninle münasebetimi daha kavi nasıl o hale getiririm. Arayış içinde oluyor. Daha yok mu diyor. Daha yok mu diyor. Bir mümin la ilahe illallahla adımını bir yerden içeri atmışsa şayet orada mayet ufku nerede onu aramalı yani Artık tu daha hiç geriye gitmeyeceği, gözleri bembeyaz kesilmiş böyle afallamış. muhabbet ve muhafet içinde yüreği ağzına gelecek gibi hangi ufk ise şayet onu yakalamaya çalışmalı ümitle ara sıra tebessüm etmeli hemen bir korku bir mekafet bir muhabbet gelmeli yüzündeki tebessüm silip süpürüp götürmeli onun bütün benliğine bir korku salmalı gerçek gurbet kahramanları onlardı onların hiç dudakları geriye gitmez mi Efendimiz hayatında 3 defa gülmüştü diyorlar ama çehresi sürekli Reca'nın ifadesi olarak mütebessimli sahabe ve tabiin arasında böyle olanlar vardı hatta bazıları o vasıflarıyla tanınıyor ve biliniyorlardı. Şimdi insan temelde laubalilikle böyle arasını açarsa bir mesafe kursa araya her davranışta sirayet eder bu. İksersiz yapa yapa alışırsınız siz ona. İşte rüyalarınıza da girmez. Sonra diyelim ki sizin dediğiniz şatiyat daha ziyade seyrisülükü ruhani yoluyla veya cezbi-i yoluyla veya sizin mesleğinizde olduğu gibi ayiz ufak şey, şükür yoluyla Cenab-ı Hakk'a kazanır bir insan. O ufka açılır artık. Yeni üstadın misal verdiği ve sizin çok defa tekrar ettiğiniz, sürekli tekerür eden, yeki hahi, yeki hani, yeki cü, yeki bini, yeki dar. Ne anlıyorsunuz? 17. sözde onu okuyorsunuz. Onu görmek, onu bilmek, onu çağırmak, onu istemek, onun arkasında olmak ne anlıyorsunuz bunlardan? yani bunların manasına inmek, nüfuz etmek, o ufukta yaşamak, hep onu görme sevdasıyla, hep onu bilme sevdasıyla, hep onu çağırma sevdasıyla, hep onu isteme sevdasıyla bütün isteklere karşı koyma arzusuyla, isteğiyle öyle bir duruşa geçme. İnsan böyle bir ciddiyeti yakalarsa bu onun çok ileri seviyede hayatına da sirayet ederdi. Diyelim ister bizim gibi müptedilerin hayatında en küçük meselelerde münasebetsizce böyle kahkaha basılmaz yani tavırlar ve davranışlarda sululuk gösterilmez yani ciddi durulur millet sizden onu ister ve müslümansın farkın ne senin bir farklılık ortaya koymalısın ki beni imrendiresin benim gibi davranıyorsan şayet benim gibi hareket ediyor benim gibi konuşuyorum, benim gibi gülüyor benim gibi eğleniyorsan fark yok yani öbürü nazari şeyler, o türlü nazari şeyler esasen iman değildir. Onlar bir yönüyle belki küfrün önünü kesme gibi bir şeydir. İmanın insanın sinesine oturması ameliyle olur. Amelidir esasen. Saf aklın kritiğinde, kantta onu vurguluyor bunu da biliyorsunuz. Seyri sülüklü ruhani neticesinde de insan bir yere gelir. Orada da kendisini öyle temkine, öyle teyekusa hazırlamış, öyle tedbirlidir ki Orada o sekir halinde bile, mahfalinde halinde bile daima onda bir teyakkuz emaresi görürsünüz. Bir temkin emaresi görürsünüz. Adeta böyle başını hareket ettirirken bile burada Allah vardır. Ben ona göre yapmalıyım yani. Ulu orta böyle yapamam ben orada. Çünkü Allah var. Otururken, kalkarken, ıtrahatta bulunurken kulaklarına kadar kızarır. Çünkü Allah var melekler oraya girmez ama Allah görür, hazır ve nazırdır sana şah damarından daha yakındır tavırlarına sirayet eder o senin, o bilgi, o marifet seni kontrolü altına alır, sen adeta o bilginin, o marifetin robotu haline gelirsin, o bilgi sana neyi dikte ederse sen ona göre bir görüntü sergilersin ve tavırların davranışların hep bir mürşit gibi olur, ikas edici olur hep arz ediyorum ben. Yani öyle büyük söz söylemeleri değil. Ben Alvar İmamından öyle şey duymadım. Büyük şeyler. Duyduğum şeyler bile anladığım şeyler değildi. Fakat oturuşu kalkışı 8 saat otururdu. Hep dizde otururdu. Ayaklar uyuşmaz mıydı? 90'a merdiven dayamıştı. Mutlaka uyuşurdu. Nasıl otururdu? Bir oturuşta 4 saat, 5 saat dizde nasıl otururdu? Prostatı vardı. Fakat hiç tavrını değiştirmezdi. Hiçbir şey söylemese sadece böyle bir Allah dese yeterdi zaten senin yüreğin ağzına gelirdi. Çünkü öyle bakışlarını aksederdi ki o, öyle yüz çizgilerini aksederdi ki birdenbire mahiyetin öyle titrerdi adeta. Elektrik verilmiş gibi titrerdi. Öyle gördüğüm insanlar oldu. Onlardan birisini sizden da gördünüz. Salih Efendi'ydi. Ben hiç dudağının geriye gittiğini görmedim. Ve benim gibi küçük, ben onun çocuklarının en küçüğü yaşındaydım. Nurullah vardı, benim yaşındaydı. En küçüğü çocuklarının. Çünkü babamdan da onun yaş büyüktü. Dizde otururdu yanınızda. Ben onu şöyle bir kanepeye oturtamadım. Bize geldiği zaman bir kanepeye oturmadı. Şimdi o kadar mı, o kadar mı olmalı? Bunlar temkin insanları, teyakkuz insanları. Siz alıp bir kitabı baştan sona duyacağınıza bence öyle bir tavır sergileyin. Her şey olur. Şimdi o insanı altın Allah'ın huzuruna götürseniz doğrudan doğruya bir kemu keyif Cenab-ı Hakk'ı görse bir kemu keyif kelamını işitse bir kemu keyif ondan emirler alsa doğrudan doğruya yine orada der ki acaba bunlar bana nefsimden kaynaklanan bir şey miydi filan der. Aman ya Rabbi der sana sığdırım sen büyüksün, sen benim gibi küçükle böyle konuşacak, edecek, bana görünecek gibi değilsin. Ama bunlar nedir? Bunlardan da sana sığınırım der. Hep temkin soluklar. Neden? Çünkü temkine alışmış. Onun o tavrını değiştiremezsiniz. Dolayısıyla ondan hiç şatiyat sadir olmaz. O şatiyatın sadir olduğu kimseler, işte o babayilerin şeyinden geçmişler azıcık, azıcık bir de kendilerine bu mevzuda verilen bir kısım mevhibe ve bir kısım varidat yollarının açılması neticesinde birdenbire böyle mal bulmuş mağribi gibi sevinirler. Yoksa Hz. Şahil Geylani gibi, Muhammed Bavuddin Akşifendi gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi diyor ki mektubatında kaç yerde? Şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki ayağım yere değiyor mu, değmiyor mu farkında değilim ben diyor. Ama o halinde bile Aman diyor Sünneti i yemin hac diyor. Aman diyor sahabe-i kiramın yolu diyor. Orada bile zahiri şeriata milimi milimine uymayı tavsiye ediyor. Çünkü bunlar temkin insanları. Hiç veli zamanda bala pervazane şeyi gördünüz mü? Mutlaka talebeleriyle mülatefede bulunmuştur. Belli ölçüde onları sıkmamak için. Ama ben biliyorum ki o alemde mülatefenin kendine göre bir yeri vardır. Sürekli huzurun soluklandığı bir yerde adeta oksijen diye bir şey kalmıyor. Bunu alıyorlar. Azıcık dışarıya çıkalım deniyor onlara. Azıcık hava alalım oluyor. Yoksa çatlayacaklar. yani o atmosferin bir yönüyle mekafet ve mahabeti altında ezildiklerinden dolayı biraz hava alalım oluyor onlara. O mülatefeleri de onların yine Zevcet'ten Yakut'tan mülatefeler oluyor yani. Onunla bile bir şey anlatıyor kim bilir Efendimiz Enes'e iki kulaklı dediği zaman ne kadar latif düşmüştü ve Enes'in ne kadar hoşuna gitmişti. Hazreti Ali'ye evet turab dediği zaman onu iftihar ediyor. Bir lakab olarak onunla anılmayı arzu ediyor. Onların o latifelerinde belki mizah diyeceksek şayet mizah da deniyor. Mizahlarında bile tatlılık var, halavet var, lezzet var. O açıdan bize düşen şey şatiyat değil, lauballik değildir. Hep temkindir, teyakkuzdur. Aslında günümüzde müminlerin ciddi eksikliklerinden bir tanesi Allah'ın hazır ve nazır olduğuna inanmama gibi bir problemleri var. Nazaridir bilgileri. 50 defa kitapları okusalar, 50 defa böyle ben işte Allah'ın varlığına birliğine delil falan deseler, esas kalbine onu tam yerleştiremediğini, oturtamadığından dolayı laubalidir, gayri ciddidir. Ve hiçbir tavrı Müslümanca değildir. Dolayısıyla hiç kimseye bir şey ifade etmez. Esas o tavrı önemlidir. Ben daire-i nur içinde de o sabıkını evvelini öyle gördüm şahsen. Ciddiydiler ve kuridiler. de durduklarının farkındaydılar. Harem dairesinin önündeyiz orada el pençe divan duruyor gibi duruyorlardı hasılı mesleğimiz itibariyle gayri ciddiliğin şatiyatın bizimle münasebeti yoktur. Biz de onunla münasebetimizi kesmeli rüyalarımıza bile nüfuz etmesine meydan vermemeliyiz. Mümin ciddi olur. İnsan bütün hayatında ciddiyetin talibi olursa ibadetü taatında da onu kolay yakalar. Bütün hayatında ciddiyetin arkasında olmazsa bu ibadetü taatına da sirayet eder insanın normal hayatı, tabii hayatı hayatın sadece bir faslıdır esasen. Biz usuldür o, bir üsluptur yani. Diğer de ayrı bir üsluptur. Bir müminin umum davranışlarında ister ibadet davranışlarında, ister muamelat davranışlarında, ister tabii hayatı içinde yani şurada odanın içinde dolaşırken bile bir insan mutlaka bir şey mırıldanabilir. Ama ben kendime göre yani Allah'ın huzurunda olan bir insan, o kapının önünde gezen bir insan nöbetçi gibi ve bir yerden daima kendisine bakan birisinin müşahedesi altında bulunan birisi olarak ona göre bir şey mırıldanırım. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemal'in gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır kabe kavseyni evedna, yüzündü sure-i rahman nedendir? Ben de onu mırıldanırım. Fakat o huzurun gerektirdiği edebe muafık olur. Temkin edali olur. Tehekkuz edali olur. Onun hazır ve nazır olmasına bağlı cereyan eder. Ve bu benim bütün hayatıma sirayet eder. Yatakta yatarken bile insanlığın iftihar tablosu Mubarek ellerini başlarının altına koyuyor. Ayaklarını göğsüne çekiyor, kıvrılıyor. Böyle yatıyordu ya. Yani. Allah'ın huzurunda ayaklarını uzatmadan sıkılıyordu. Ayağını ayağın üstüne koyma meselesini sadece sabah namazında sünnet kıldıktan sonra istirahat buyurmak üzere sırt hafif uzanıyordu evinin içinde o da. Kimsenin olmadığı yerde. Hafif sünnet kıldıktan sonra ayağını ayağın üstüne atıyor böyle hafif bir dinleniyor, sonra sabah namazına gidiyordu. Hayatının her damlasında, her santiminde temkin vardı, teyakkuz vardı. Hayat böyle programlanırsa bu, başka bir yerde siz bir hayatınız adına bir falso yaşamazsınız yani. Başka şeyle sizayet etme sizin hayatınızın içine. Namazın dışında, ibadeti i taatın dışındaki hayatınızda bu kadar ciddiyete hakim kılarsanız şayet namazınızda çok rahatlıkla siz ciddiyete hakim kılabilirsiniz. Suni değildir bu. Yani biliyorsanız, ufkunuz oraya ulaşmışsa, inandım diyorsanız, Allah var, hazır ve nazır. Sofranın başında otururken, çocuklarını severken, onların başında okşarken, her yerde Allah seninle beraberdir. Ve her yerde elinden geldiğince, onun huzurunda bulunuyor olma temkinine cahiyet edeceksin. Temelde tavırlarımızı biz ona göre programlarsak zaten, suniliğe girmeden, yapmacık tavırlara girmeden tabi olarak bir tevazu, bir mahviyet bir hacalet tavırlarımızdan damlar yani. Herkes bizim tavırlarımızdan damlayan bu tevazu, mahviyet kişileri altında bulunur hep. Ve rahatsız olmaz. Aksine öyle tevazu, mahviyeti, hacaleti ruhuna, benliğine sindirememişse birilerinin yanında ben burada biraz saygılı davranayım derken suniliklere girer unutmayın. İnsanlar hele müminler firasetle bakarlar. Yapmacık mı değil mi hemen onu anlarlar ve istiskal ederler. Tabi mütevaziler böylece suni mütevaziler birbirinden ayrılırlar. Tabi temkinli olan insanlar, temkinli gibi davrananlar, tabi teyakkuz içinde bulunanlar ama teyekkuze gibi davranan insanlar ve tabi esas laubaliye girmeyenler, şahhtiyattan uzak duranlar, şahhtiyattan uzak duruyor gibi Burada öyle davranır. Dışarıya çıktığı zaman orada şakanın öyle uygunsuzunu, öyle münasebetsizliğini serfeder. İnsanlar insanlar kulaklarına kadar zararlar. Çünkü tabiatına mal olmamış. İnandığımız, düşündüğümüz şeyle tabiatımıza mal olması lazım. Yani bizim iç derinliklerimizin bir buğdu haline gelmesi lazım. Öyle olmayınca zaten ne iman olur ne de amel olur. İstemek lazım ediyorum ediyorum ediyorum da tabiatımın derinliği haline gelmiyor hep yine gayri ciddi hep yine soğuk soğuk hep Allah'a karşı mesafeli duruyorum yalvarmak lazım yani böyle bir tavrımız vardı da bizim bundan dolayı haftanın kaç gecesinde kalktık sabah kadar yüreğimizi yırtarak ne olur Allah'ım huzurunun muhabbetini benliğime duyur diye yalvardık yırtılırcasına yalvardık Allah'a yalvardık da o da vermedi bize hayır İddia edersek yalan söylemiş oluruz. E vermediği halde olduğumuz yerde durursak... ...onu önem vermiyoruz demektir. Ne olursa olsun ne kadar inanmışsam... ...o kadarını kabul et demek gibi... ...saygısızca bir tavır olur o. Öyle değildir müminlik. Tadmışsan... ...parmağım aşkın balına bandıkça bandın bir su et. Ol suyu kim isteheman... ...kalbe doğar nur-i cihan... ...verir hayatı cavidan... Bandıkça bandım bir daha ver. Bir daha ver diyecek. Bandım bir daha ver. Kanaatkar olunmaması gerekli olan bir husus. Bildim bu kadar yeter. Hayır saygısızlık yapmış olursun. Dedi Mekro. Allah bilinmekle bilinecek hemen ona ulaşmakla doyulacak şey değildir. Ona karşı doygunluk ishar etmek Allah'a karşı saygısızlıktır. O tavır kafirce bir tavırdır frakıdalece bir tavırdır o tavır sen kafir olmasan bile ne işin var senin kafirin tavırları davranışları içinde doyma bilmeyen bir arzuyla bir iştahıyla sürekli yok mu daha daha yok mu şekle isyan etmek lazım bir isyan ahlakı bizim için de söz konusu o da tevarüs ettiğimiz şeylere şekle Manasızlığa, össüzlüğe ruhsuzluğa isyan etmek lazım. Ve kapı dışarı kovmak lazım. Şaka inandırıcılığımızı kaybettirdi bize. İşin ciddisine ulaşamama kaybettirdi Ve ma huve dinlediğiniz Kur'an ile değil. lehul l değil. O ciddiler ciddisinden ciddi bir üslupla yerde en ciddi insana yeryüzünde ciddiyeti tesis için gelmiş bir kitabı semaviyeyi arziyeyi mukaddesidir. Telkin edin herkes birbirine telkiniz. Ne o ahirette müjde mi geldi? Cennetle mi tefşir edildi? Ne o? O zaman bile insan öyle yapmaması lazım. İçeriye adımını atacağına kadar. Zaten orada öyle yapamazsın da. Oradaki zevk ve lezzet Oradaki ruhani has da ziyade o ufka ait marifete bağlıdır. Orada gülme, oynama, hoplama, zıplama değil yani. Ayrıdır orada, keyfiyet ayrıdır. Rab'be yakın olmanın zevki, onu duymanın zevki, onu bilmenin zevki, onu görmenin zevki, onun teveccühünü vicdanında hissetmenin zevki, ben sizden razıyım artık, gazap yok demesinin zevki. Odur oradakiler. Orası da olur. Oraya gireceğiniz ana kadar da hiç kimse teminat altında değildir. Allah Resulü ben de değilim diyorsa herkes başının çaresine bakması lazım. Bize temkin dersi veriyor kurban olayı. Ben de amelimle cennete giremem diyor. O zaman al ameleni kendi başına çal bir rekatta Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide suresini okuyor. Ve yine diyor ki ben de amelimle cennete giremem. Şimdi bunu karşımıza koyup da bize Allah'tan kork demezler mi? Neyin lauballiğini yapıyorsun.